Radyo 94.9'dan herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Canlı yayındayız. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özgüler'le birlikte. Bu programda da bir önceki programımızdan onun izinden devam ediyoruz. Ve 2018'de bizim çıtamıza göre bizim eleğimizden geçen İyi kampanyaları, en iyi kampanyaları konuşmaya devam ediyoruz. Galiba bu bunları konuştuğumuz son program olacak. Bir 15 tane veya 18 tane toplamda kampanyayı sizlerle paylaşmış olacağız. Diğer kamda geçtiğimiz iki hafta Dünyanın çeşitli yörelerinden çeşitli meseleler Üzerine kampanyalarda konuştuk Bu hafta da aynısını yapacağız Bu kampanyalardan bir kısmını 2018 boyunca zaten Radarımıza takılmış ve sizlere Getirmiştik Şimdi en iyiler seçkisi içinde de bazıları Yer alıyor İşte bunlardan bir tanesi PETA tarafından Yapılan veganlık üzerine ve hayvan hakları Üzerine bir kampanya bu Aslında hepimizin Michael Jackson'ın Black or White klibinde ...teknikten hatırladığımız yüzlerin morf hale geçerek e, bir başka yüze dönüşmesi fikrinden oluşuyordu. Çeşitli insanlar birbirlerine benziyorlar önce tıpkı o klipten hatırladığımız gibi. Ama hemen ardından o insanlar e, başka hayvanlara, inek, e, fil kuş gibi dönüşmeye balık. başlıyorlar balık gibi e, kampanyanın enteresan fikirlerinden bir tanesi de e, Amerikalı ünlü hip hop grubu Wu-Tang Clan'ın solisti ve bilinen bir vegan olan RZT tarafından seslendirilmiş olması yani ikili bir bir yandan bir ünlü iletişimi kullanırken bir yandan da yaratıcı bir fikir üzerinden ilerliyor bu kampanya çok e, ilgi görmüştü e, bazı yaratıcı çevrelerce zaten bilinen bir teknik e, kullanmakla eleştirilmiş ama onun dışında çok fazla eleştiri Sanılmıştı. Temel söylemi de yüzü olan bir şeyi yemeyin, avlamayındı. Evet. E, eleştirilerle ilgili şöyle bir şey söylenebilir. <gülüyor> yani reklam her zaman orijinal olmak zorunda değil. Yani bir reklam yarışmasında e, derece almış olsaydı bu iş... ...o zaman bilinen bir fikri tekrarladığı e, için... ...dereceye girmemesi gerektiğini savunabilirdik. Ama e, işini yapmak iddiasında olan... Hedef kitlesine bir şeyler anlatmak e, derdinde olan bir reklam olarak bunu yapmış ve bunu bilinen bir tekniği kullanarak yapmış. Reklamın bilinen bir teknik da çok, kullanması da çok e, sık rastlanan bir şeydir. E, hafızalarda yer etmiş bir şeyin üstüne oturursunuz ki e, medya e, maliyetleriniz çok yükselmesin. İşte algılanması daha kolay olsun. E, daha fazla konuşulsun onunla birleştirilerek. Eğer o da pozitif bir şey ise sizin üzerinize, e, üzerine yaslandığınız... ...daha önce yapılmış yaratıcılık pozitif bir şeyse... ...ondan da faydalanırsınız. Burada da hani Michael Jackson'ın klibinden söz ediyoruz. Dolayısıyla ondan faydalanmakta bir sakınca görmemiş olmalılar. Yüzü olan hiçbir şey yemeyin fikri de... ...kendi başına güçlü bir fikir olarak gözüküyor. Burada tabii işte gözlere odaklanmış oluyorlar. Ağıza odaklanmış oluyorlar. Bütün bu dönüşümler bu organların... ...yer değiştirmesiyle bir insan yüzünden bir hayvan yüzüne... ...ya da bir hayvan yüzünden başka bir hayvan yüzüne... ...bir insandan başka bir insana geçişiyle oluşuyor. İzlenmesi keyifli. İnsanların birbirlerine gönderebileceği de bir şey. E, yeniden seyirlik değeri var. Lakin e, hani bu orijinal olmama meselesi de... ...bu yeniden seyirlikte de, e, değerini biraz azaltıyor elbette. Yani Daha önce rastladıysanız bunu tekrar göstermek istemezsiniz. Ee, yeniden seyirliğini bu manada e, prodüksiyonu değil aslında içerdiği fikir oluşturuyor kimler e, ne söylüyor hangi yüzler kullanılmış e, amacı nedir falan gibi e, meseleler yüzünden insanlar bunu e, birbirlerine gönderebilirler. 2018'in temiz kampanyalarından biriydi aslında hani fikirle mesajın çok net uyumlu olduğu hemen algılanan e, iyi kampanyalarından biriydi. E, bir başka kampanya Avustralya'dan e, biraz uzun bir kampanya filmi var e, ama bu kampanya filmi çok da eğlenceli. E, Avustralya'daki One Person Collective tarafından yapılıyor. E, One Person %1 kolektifi bu %1'i de şöyle tanımlıyorlar. E, gelirinizin sadece %1'ini bağışlayın diyorlar yani sadece yüzde bir bile çok fazla şey değiştirebilir. Pek çok sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu bir e, kolektif bu. Gelen e, para havuz misali toplanıyor ve ondan sonra dağıtılıyor bu sivil toplum örgütlerine. E, one person kolektif seslenmek için de yüzde birsiniz ama siz de başarabilirsiniz diyen bir e, couch potato deniyor İngilizce'de. E, koltuk patatesi. Yerinden hiç kalkmayan son derece üşengeç yaptığı her işte başarısız olan Mike Nickel. Sayesine odaklanıyor yani Mike doğduğu zaman bile uyuyor öyle söyleyelim zaten Mike'ın doğumuyla başlıyor e, film yaklaşık 5 e, dakikalık uzun bir film ama Mike'ın bütün bu hayatının esprili halini görürken e, keyifle seyrediliyor en sonunda işte Mike evleniyor vesaire onun hayatında da küçücük bir değişiklikle büyük e, mutluluklar olabildiğini görüyoruz. Ve son şey olarak sadece yüzde birini bağışlayın ama büyük değişiklikler yapın diyor film. Mike böyle yakışıklı ama toraman bir abimiz <gülüyor> kendisi. Benzer bir şekilde yine hoş ama yine böyle biraz toraman bir hanımefendiyle evleniyor. Hayatında çok büyük değişiklik olmuyor hanımefendiyle evlendiğinde. Mike daha önce de tembel. Daha önce de bir spor şeyine gittiğinde, salonuna gittiğinde... E, yürüyen bandın üzerinde e, olabilecek en yavaş şekilde yürümeye çalışıyor yaptığı her şeyde son derece e, böyle şeysiz hırsız davranan bir insan e, zaten evlilikleri de öyle aynı hırsızlıkla devam ediyor yani aynı yavaşlıkla aynı şeyle ama, ama, ama onun için çok de, şey değişti diyor yani Deniz Yıldız gibi bunun için çok şey değişti <gülüyor> Mike için çok şey değiştirdi diyor bu iki e, insan bir araya geldiğinde onun hayatı değişti diyor ...siz de e, bu insanlardan biri olabilirsiniz demeye de getiriyor. Yani böyle insanlar olabilirsiniz ama küçük bir bağışla çok şeyi değiştirebilirsiniz diyor. E, i̇lginç yani biraz tabii e, kültürel olarak e, bize uzak bir yerden bir e, şey. Bununla özdeşleşmek ister miyim? E, emin değilim. hani e, Bu coğrafyanın insanlarının da genel olarak böyle e, olmadığını tahmin ediyorum. Evet. Hani böyle bir insan tamam ben de böyleyim ama ben de bir şey yapayım katkı yapayım falan demeyecektir bana bunu nasıl söylersin <gülüyor> diyecektir bir kültürel farklılık var. Biraz böyle hani çocukluğumuzda Amerikan esprisi falan dediğimiz şeyler vardı ya. Onun gibi bir şey bu aslında. Burada aslında ilginç olan şeylerden biri şu. Of. Pek çok sivil toplum örgütünün gelerek tek bir bağış me mekanizması kurması. Ve ondan küçük e, cause deniyor, hedeflerine ulaşmak için küçük bağışlar almayı kabullenmesi. Aslında belki bir yeni e, ayakta kalma modeli olarak e, çağın zeitgeist ruhuna uygun bir kolektiviteden de bahsedebiliriz. Herkesin çoğu sivil toplum örgütü için küçük bağışları organize edebilmek çok ciddi bir insan kaynağı ve maliyet getiriyor. O yüzden de buna kalkışamıyorlar. Ama 20 sivil toplum örgütü, 30 sivil toplum örgütü bir araya gelip tek bir havuz için 1% collective diye bir şey kurup buradaki bağışları yönetmek için daha verimli bir süreç yönetebiliyorlar. O yüzden de buradaki mimari sanırım başarılı olan mimari asıl burada yatıyor. Evet evet bu ee, tabi şeyin kampanyanın filmiyle çok e, anlayabileceğimiz bir şey değil arkasında yatan fikri okumak gerekiyor siteye girmek gerekiyor yani kampanya sizi siteye yönlendiriyor zaten ee, uzun <gülüyor> uzun evet uzun. Tabii. yani manasız evet. uzun şimdi. kısa film ee, kampanya evet. filmi değil reklam filmi değil kısa film çekmiş oldular <gülüyor> diyoruz e, kıtalar arası dolaşmaya e, devam ediyoruz e, Birleşik Krallık'a geçeceğiz e, çok yaratıcı olmasa da durdurucu etkisi olan bir kampanyadan bahsedeceğiz e, kadına yönelik şiddet erkek şiddeti çoğunlukla üçüncü sayfada haber bulabiliyor ve insanlar bunu okumuyorlar e, görünmüyor e, haber networklerinde bile artık e, kullanılmıyor e, iddiasıyla ortaya çıkan bir kampanya bu bu e, Daily Abuse diye bir gazete tasarlamışlar. Yani günlük istismar gazetenin Hı -hı. adı. Ee, İngiltere'de ve Almanya'da bildiğimiz işte Daily Sun vesaire diye çok bildiğimiz gazeteler var. Onlara atıfla. Ee, gazetenin manşeti sadece ve sadece bu şiddet haberlerinden oluşuyor. Tek sayfa ve bir insan boyunda. Aslında, ve kadınlar bunu sokaklarda taşıyorlar. Aslında bu bir gazete değil. Gazete kılığına sokulmuş bir afiş. Ee, ...üzerinde Deyle bu Yuz yazıyor... ...ve altında e, bir takım... ...bilgiler veriliyor, böyle siyah zeminde... ...kocaman böyle bir insanın... ...bütün bedenini neredeyse kapatacak kadar... ...büyük bir şeyden söz ediyoruz, böyle yüzey... ...yani bir şey gibi, sokaklardaki... ...reklam panoları gibi... E, ...düz reklam afiş panoları gibi düşünün... ...dikey bir şey... İşte adamın biri yani koca şeyde alışveriş merkezinde karısını ateş etti diyor. Kurşunladı. Kurşunladı diyor tamam, evet, evet kurşunladı diyor doğru. Bu tür başlıklarımız bu. var. Durdurucu etkisi çok yüksek. Dolayısıyla şey aslında sokak kampanyası. Bu açıdan bence çok değerli. Hani şeyler vardır ya böyle onun şeyi nedir tam adı nedir? Yani tabela insanlar böyle üzerlerine asarlar gezerler öyle bir reklam tekniği vardır. Evet özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor zaten ilk çıkışı da oradan diyebiliyorum. Evet. İki taraflı tabelalar üzerine asıp geziyorlar. Evet evet ona benzeyen bir şey var tabela değil ellerinde tutuyor insanlar bunları. Ama böyle bir yolun kenarında kaldırım üzerinde yandan geçen araçların ya da kaldırımdan geçen yayaların doğrudan görebileceği bir şekilde... Ellerinde tutuyorlar. Ee, gördüğümüz fotoğraflarda genel olarak kadınlar e, ellerinde tutuyorlar. Yüzlerini görmüyoruz. Ee, biraz kapalı fotoğraflar çekmişler ama aktivist bir kampanya bu anlamda yani sokağa çıkıyor ve sizinle sokakta karşılaşıyor bu kampanyayı taşıyan insanlarla da birebir iletişim kurma şansı var buna maruz kalan kişinin. Nedir bu diye konuşabilir nasıl destek verecekse o destekle ilgili bilgi alabilir kampanya hakkında daha detaylı yüz yüze iletişimde bulunabilir. Bu, bu arada, manada güçlü. Kendi verdiğim bilgiye bir düzeltme yapayım. E, yaratıcı kampanya İngiltere te, e, merkezli bir sivil toplum örgütü tarafından yapılmış olsa da e, Güney Afrika'da yapılıyor çünkü Güney Afrika'da kadına yönelik şiddet ve istismar çok ciddi problemlerden biri. Her dört dakikada bir, bir kadın istismara uğruyor. Hı hı, okay. ee, arkasından One poms, poster for peace yani barış için bir afiş. Avrupa'ya geçiyoruz. Ee, Bosna Hersek'te yapılmış bir kampanya bu. Ee, aslında tüm Yugoslav bölgesi için yapılmış. Ee, Bosna Hersek e, Savaşı'nın e, yıl dönümü de e, çıkarılmış bir kitap kampanya. Ee, hem Hristiyan hem de e, Müslüman mimari yapıları alıp bunları birleştirerek tek görsel haline getirdikleri bir seri poster yaratmışlar. Bu seri posteri aynı zamanda bir mimari kitap olarak da basmışlar ve billboardlarda da e, kullanmışlar. Birleşmiş Milletler için yapılan kampanya hepimiz tekiz mesajını veriyor. Ee, özellikle burada şeyleri kullanıyorlar. Şimdi e, mimaride özellikle süslemeler, formlara dair süslemeler. ...belli e, hatlar izliyor. Bu hatların içinde şunu fark etmişler. E, Hristiyanlıkta ve İslam'da kullanılan formların bazıları birbirleriyle çok e, benziyorlar. Çok bütünleşikler. Bu bütünleşiklikten de yola çıkarak... ...bütünleşik olmayan formları da onlar bütünleştirmişler. Yani bir takım başka e, yeni formlar oluşturmuşlar. E, buna... İşte bir tür mimari bezemeciliği yeniden üretmek diyebiliriz. Bol miktarda fotoğraflar oluşturmuşlar. One kelimesi yani tek kelimesi ise bu işin odağında hemen hemen her şeyden alıp ne denir? Her mimari unsurdan işte cephe görüntüsünden vitraydan, fotoğraftan, yer döşemesinden halılardan aklınıza gelebilecek ne varsa onları almışlar. Yeniden üretmişler ve içine one yazmışlar. Dolayısıyla Tekiz, biriz, aynıyız anlamına geliyor. Bir şey için Barış için tek bir poster başlığını taşıyor onu söylemiştim. Özellikle şeylere benzerliklere çok vurgu yapmışlar. Kitapta bunları da göstermişler. Farklı farklı figürlerde veya süsleme tekniklerinde kullanılan içerikleri ve teknikleri yan yana koymuşlar. Bunun teknikleri açıklamışlar. Bunlar arasındaki benzerlikleri beyaz zeminlerde bize göstermişler oldukça güçlü oldukça iyi biraz fazla entelektüel bir kampanya <gülüyor> böyle söylenebilir ama bir kitap var ortada ve bu kitabın bir sergisi var Dolayısıyla şey bu serginin varlığı olayı ...daha da ilginç bir hale getiriyor... ...daha çok gezilebilir bir şey haline getiriyor. The One kampanyasıyla... ...53 milyon kişiye erişmişler. Bence bu rakam... ...tek başına proje... ...kampanya fikri için çok etkileyici bir rakam. Evet, 53 milyon kişiye değil... ...53 milyon yüreğe. Yüreğe. <gülüyor> Öyle yazıyor şeyde. Küçümsemek için söylemedim yani... ...onu tercih etmişler, 53 milyon yüreğe eriştik... ...demeyi tercih etmişler. E, bu e, günkü kampanyalarımızda neredeyse hiçbir kıtayı atlamadan dolaşıyoruz. E, bunlardan bir tanesi de Kanada, Kuzey Amerika. Diyeyle. Yani ilk 10 diye daha önceki programlarda işlediklerimiz hakikaten bizim ilk 10 diye seçtiklerimizdi. Bunlarsa atlamayalım bunlar da iyi kampanyalar diye devam ettiğimiz kampanyalar. O yüzden burada daha çeşitli olabiliyor. E, kampanyanın adı... ...huzursuzluk vericisi, se tekinsiz sessizlik diye çevireyim aslında awkward, e, tuhaf, garip e, anlamında kullanan awkward silence... E, ...arkadaşlık ve e, zihinsel sağlık adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılmış. E, asıl mesele zihinsel... E, Psikolojik rahatsızlıkları konuşurken herkesin tuhaf bir sessizliğe büründüğü, insanların bunun hakkında bir türlü konuşamaması üzerine kurulmuş ve çeşitli gençlerin, kadın, erkek e, o tuhaf sessizliği canlandırdıkları bir video seyrediyoruz. Yani hastayım ama ya gerçekten çok iş, iyi iş yapıyorum gibi de e, üst yazılar okuyoruz. Temel olarak o tuhaf sessizliği kırın. ...rahatlıkla hastalığınız üzerine konuşun, insanlarla hastalıkları üzerine konuşun diyen bir kampanya. Yani birincisi için sessizlik e, duygusunun giderilmesi meselesi şey hani bana yabancı değil. Yani e, kendi hastalıklarınızı konuşmaktan çekinmeyin kısmı ama ikincisi için e, evet teorik olarak e, o, insanlarla hastalıklarını konuşun da... Bir taraftan da densiz de olmayın <gülüyor> olduğu için hani konuşun demek de bir dertmiş gibi geliyor bana. Çünkü hani doğru konuşmayı bilmediğince de bu sefer zarar veriyorsun. <gülüyor> lambur lambur insanlarla dolu olan bir dünyada yaşıyoruz yani. O yüzden bilemedim bizim burada yapmayalım en azından. Bizim burada kendi hastalıklarımız hakkında konuşalım da başkasının hastalıkları üzerine onunla konuşmaya kalkmayalım. Zarar verebiliriz çünkü çok uzman değiliz bu konularda genellikle. Bir başka proje fikri aslında ama projenin filmiyle birlikte bir iletişim kampanyası da sürdürülmüş olmuş. Bridge Music Academy tarafından yapılmış köprü. Irkçılık üzerine yapılmış bir kampanya bu. Çocukları küçük bir odaya topluyorlar ve piyanoda sadece beyaz tuşları kullanarak bir parça çaldırıyorlar e, ve hiçbiri bunu e, tanımıyor. Fakat sonra siyah tuşları da kullanarak çaldıklarında aslında çok iyi bildikleri bir şarkı olduğunu fark ediyorlar. Mesaj çok net, çok basit. E, hep birlikte güzeliz diyen bir kampanya bu. Evet ben e, bu tür kampanyalara artık yeter. Hani Yorundan <gülüyor> yıldık artık yorulduk e, demek istiyorum. Bir kere şöyle bir indirgemeciliği var. Irçılık dediğinizde Siyah insanlar ve beyaz insanlar üzerinden bunu anlatmaya kalkması. O kontrast üzerinden anlatmaya kalkması. Oysa ırkçılık çok farklı farklı tonlar üzerinden gerçekleşiyor. Yani farklı farklı ırkçılık biçimleri var. Ve işte siyahlara yönelik ırkçılık meselesi çok da şey değil burada. Tek başına bir belirleyiciliği yok. Diğer yandan bu ilk akla gelen şeylerden biri o kadar çok yapıldı ki. Evet böylesi yapılmadı tabii ki hani bir notadan bunları çıkartmak yapılmadı ama piyanonun tuşlarını insan parmaklarından yaptıkları bir uluslararası af örgütü kampanyası vardı mesela yıllar önce yani olmuştur herhalde on yıl. Siyah parmaklar siyahların yerinde beyaz parmaklar beyazların beyaz tuşların yerinde ama siyah parmakların yerinde farklı deri renklerinde farklı ırkları da sembolize eden şeyler vardı tek bir fotoğraftan oluşuyordu ama bundan çok daha çeşitlilik içeriyordu buradan baktığımızda Belki tabii bunun Hindistan'da yapılmış olması, bir müzik okulu tarafından yapılmış olması gibi şeyleri söylersek... ...bütün bu söylediklerimle bunu <gülüyor> gö gömmüş olmamın <gülüyor> özrünü de dilemiş olabilirim. Tabii bir de Hindistan'da kast sistemi de çok ciddi bir ayrımcılık yaratıyor. Hani yarım notalarla birleştirildiği zaman ayrı bir kültürel etkisi olduğunu da söylemekte fayda olabilir. Ya işte belki. söz konusu olan piyano olduğunda o notalar olmadan zaten herhangi bir şey çalınamaz yani. Öyle bir şey değil yarım notalar. Olmak zorunda. Hani şey... Ama e, bir taraftan bir hırkçının gözünden bakınca da e, bu insanlar olmasa da hayat devam eder denilebiliyor. Yani o, o kadar keskin bir şey yok burada bence dikkat çekici. Çocuklar için ya da işte bu işe ilk başlayanlar için çarpıcı tartışma açıcı bir yanı var. E, onu yatsımıyorum. Seni biraz yani. önceki yürek e, tamlamasında devam eden romantizmine döndürmek ve daha çok şeker kampanya demeye davet ediyorum. Hayır benim yüreğimi dağlamadı. <gülüyor> e, bugünün seçkisinde iki tane PETA e, kampanyası vardı. Bu sene iki ayrı e, şey... E, ...kampanyayla bizim radarımıza girdiler. Ee, bu daha yeni bir kampanya. Bir önceki zaten birkaç ay olmuştu ve diğer kâmda konuşmuştuk. Klişem, evet. <gülüyor> ee, Rauf göreceğiniz gibi bugünkü kampanyalardan çok memnun e, sevgili dinleyenlerimiz. E, yine hayvan hakları üzerine bu kez veganlık üzerinden değil ama e, hayvanlar üzerinde yapılan e, testler için yaptıkları bir kampanya bir çocuğun oyuncak ayısının hikayesini görüyoruz yolda kayboluyor birileri onu alıyor ondan sonra kafese koyuyor ondan sonra bir bilim insanı gelip üzerinde deneyler yapmaya başlıyor karnını açıyor vesaire kampanya bütünleşik bir kampanya çoklu mecra kullanıyor hem kampanya filmimiz var hem kampanya posterleri var bütün bu testlerden sonraki perişan olmuş bedenini oyuncak ayının poster olarak görüyoruz zaten işte karnı yarılmış Oradan pamuklar çıkmış vesaire. E, tabii ki bütün bu şiddeti kan ve revan göstermeden gösterebilmek açısından oldukça kullanışlı bir e, yöntem e, oyuncak ayı kullanmak. Fakat bir yandan da tüyler ürpertmiyor değil diyeceğim. E, evet ama e, ben e, buna katılıyorum. Bu bu manada çok güçlü. Yani e, klişe derken kötü bir kampanya manasında demiştim ama çok yapıldı. Yani... E, oyuncak hayvanlar üzerinden hayvanlara yönelik şiddeti anlatmak oyuncak bebekler üzerinden insanlara yönelik şiddeti anlatmak yine oyuncak bebekler üzerinden savaşı anlatmak falan gibi böyle çok fazla şey gördük bu konuda burada yap, yapılmaya çalışılan ekstra şey galiba bütün bu e, hayvan deneyi denilen şiddetin e, seyredilebilir hale getirilmesi yani bunların bunları yapıyoruz işte şöyle yarıyoruz böyle kesiyoruz vesaire ve e, siz ...bütün bunları da size göstermek istiyoruz... ...ama bunu yaparken de canlı bir hayvan... ...ya da canlıymış gibi... ...gösterebileceğimiz bir maket kullanamayız... ...o zaman hani bunu daha... ...gündelik hayattaki şirin nesnelerden biri... ...olan bir oyuncak ayı üzerinden... ...yapalım demişler... ...ben fikrin eskimiş bir fikir... ...olduğunu düşünüyorum ama... ...iş yapar mı yapar... ...pek çok insanın da... ...yüreğine dokunmuştur... <gülüyor> Bugünün son kampanyasına geliyoruz. The Internet Remembers. Bu bugünün gençlerine seslenen bir kampanya aslında. Dikkatli için internet asla unutmaz diyor. Şehrin çeşitli yerlerine değişik heykeller koymuşlar. Fakat Heykel bu değil. heykeller, <gülüyor> tam onu söyleyeceğim. Heykellerin kaideleri var. Korkunç anların heykelleri diye zaten altında açıklıyor. Fakat bu kaidelerin üzerindeki heykelleri göremiyorsunuz. Bu kaidelerin üzerinde aslında var olduğu bunu iddia ettikleri heykelleri e, augmented reality yani artırılmış gerçeklik teknolojisiyle dijital olarak hazırlamışlar ancak telefonunuzu üzerine getirdiğinizde orada bir heykel varmış gibi 3D'yi görüyorsunuz ve o heykelde de işte çok eski zamanların kıyafetleriyle olan e, bir adam ve bir kadın fakat adam çok fena e, kusuyor e, drink wisely yani akıllı için internet unutmaz diyor evet. kampanya ya sadece adam değil işte başka, başka bir genç insan Onların e, bronz heykellerinin göründüğü başka başka şeyler de var. Ama burada teknolojiyi gerçekten müthiş kullanmışlar. E, bir kere oraya koyduğunuz zaman siz yeni bir fotoğraf görmüyorsunuz. Etraftaki yürüyen insanlar falan kadrajda aynen kalıyor. E, üzerine orada bir heykel varmış gibi bir görüntü elde ediyorsunuz. O görüntünün fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Kareye kendiniz girdiğinizde o karede o heykelle beraber fotoğrafınız olabiliyor. Müthiş. Yani e, şeyi teknolojiyi son derece iyi kullanmışlar ve teknolojinin sağladığı yaratıcı olanakları da son derece iyi kullanmışlar. Altında da yazıyor. Hani onu da söyleyeyim. Şeylerin bu e, heykellerin durduğu kaidelerin altında ne yapacağınız yazıyor. Niye bu burada var diye. Yapmayı da istiyorsunuz. Çünkü boş bir kaide gördüğünüzde ne oluyor ki diye gidip bakarsınız yani önünde bir de plaka var yazıyor orada ne oldu okuduğunuzda da hemen geri çekilip telefonunuzla burada neler olduğuna dair bakmak istiyorsunuz aplikasyonu indiriyorsunuz vesaire vesaire internet unutmaz meselesi de bence iyi bir tehdit yani başınıza gelen şeyler mutlaka bir yerlerde tekrar karşınıza çıkar o yüzden dikkatli olun <gülüyor> rezil etmeyin kendinizi gibi bir şey. E, bu manada ben başarılı buldum iki katmanda da başarılı hem teknoloji kullanmam hem yaratıcı de üçüncü bir katman açmış olması yani hafıza e, hafızanın artık sadece senden ibaret ya da senin gönüllü e, ürettiğin görselliklerden ibaret olmadığını anlatması internetin her yerde bir görüntü avcılığı yaptığını anlatması açısından e, kampanyanın e, bir Şeyde ...şu aslında söylemekte fayda var... ...sen hep söylüyorsun para var huzur var... ...augmented reality ile 3-4 heykelimiz var... ...bu arada bunları yapmak vesaire... E, ...dijitalli kullanıyor... ...çok iyi kullanıyor mu daha önce gönder gördüğümüz... ...kampanyalar gibi bu biraz da... ...bütçenin var olmasının getirdiği bir... E, ...huzurla yapılmış bir kampanya diyelim... E, ...çok da kıskanmadan... ...yavaş yavaş artık programı kapatalım ne dersin? Evet... E, ...o zaman hoşçakalın diyoruz... ...yayın masamızda Ferhal Kabil vardı... 94.9 açık radyodan diğer kamdan seslendik size. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.